Zeynel Abidin Efendi'nin tasavvuftan ve dervişlikten ne anladığını Medine'de Saatçi Osman Efendi şöyle anlatmıştı. Zeynel Abidin Efendi'ye göre derviş hazır askerdir. Derviş kendi nefsini terbiye edip İslam'ı yaşadığı gibi ümmeti Muhammed'i yaşatıp kurtarmakla vazifelidir. En büyük dervişler sahabe kiram efendilerimizdir. Onlar nasıl yapmışsa... ...dervişim diyen de öyle yapmalıdır. Hadimli Hoca Vehbe Efendi... ...iddiatçılara sempati duyduğundan... ...Zeynel Abid'in ve Ziya Efendilerin... ...yurt dışında vefat etmelerini... ...yadırgamış ve şöyle demiş. Yeryüzünde yatacak yer bulamadılar. Vatan onları dışarı attı. <gülüyor> Amcam bu söze çok içerlemiş ve Vehbi Efendi'ye şu cevabı vermiş. Birini Beytullah barına bastı, diğerini de Muhammed Mustafa sancağı altında sakladı. Biri Cennetül Mualla'ya gitti, diğeri Cennetül Bakiya'ya gömüldü. Bu zatlar Müslüman Türk'ün Müslüman kalmasından başka ne için çalıştılar? Başka ne istediler? Suçları neydi? Onlar için alçaltıcı ifadeler kullanıp Türkün Müslüman kalmasını istemeyenlere sempati duymayı, saygı göstermeyi bir mübarek alimimize yakıştıramıyorum. Hülasatül Beyan Tefsiri, Ahkamül Kur'ânî isimli eser bu Vehbi Efendinin değil mi? Evet. Ayrıca Konya mebusluğu, şeriye vekilliği yapmış biri. Şeriye vekilliği maaşı görevi bittikten sonra da devam etmişti. Mesela o dönemde amcam on lira maaş alırken Vehbi Efendi'ye birkaç yüz lira maaş veriliyordu. Vehbi Efendi zengin sayılırdı ama halka karşı mesafeli dururdu. E, bu konu burada bitsin olmaz mı? Rahatsız oldunuz. Ölülerimizi hayırla iade etmek lazım. Emir böyle. Peki, dedenizin İttihatçılara bakışı nasıldı? Dedemden defalarca işittim, hatırlarım. İttihatçılar ve onun devamı olan Halk Partisi için şöyle derdi. Oğlum bu fırka Ehlullah'tan, Allah dostlarından bir dua almıştır. Niçin dede? Neden bir dua almıştır? Bir milleti dinsiz yapmaya çalışmaktan daha büyük bir cinayet olur mu oğlum? Din terbiyedir, ahlaktır, dürüstlüktür. Allah'tan korkmayana kim, nasıl hakim olabilir ki? Din evvela kendi nefsine, sonra ailesine, komşularına, çevresine, ülkesine, milletine, memleketine hayırlı insan yetiştiren bir müessesedir. Her sahada en üstün insanı din yetiştirir. Din İslam'dır. Allah böyle istemiştir. Yaratan böyle uygun görmüştür. Dini kabul etmemek, Allah'ı ve Resul'ünü de kabul etmemektir. İddiatçılar dine karşı mı? Türk milleti Yunan'la harp etti. Yunan'ı kovdu. Neden? Bize Kur'an'ı okutmaz, dinimizi yaşatmaz, mukaddesatımızı değiştirir diye değil mi? Peki şu an bu adamlar sayesinde değişmeyen ne kaldı? Düşmanlarımız bu ülkeye hakim olsalardı, bundan farklı bir şey mi yapacaklardı? Vehbi Efendi 1947'de hacca gelmişti. Yanında Rüstem Hoca diye eski hocalardan biri vardı. Mısır yoluyla gelmişlerdi. Kahire'deyken Mustafa Sabri Efendi'nin damadı Ali Zeki Efendi, Vehbi Efendi'yi davet etmiş. Bu davete Eser ulemasından bir hayli de kimse katılmış. Mustafa Sabri Efendi bu davete gelmek istememiş. Mazeret beyan etmiş. Damadı bu tavrının sebebini sorunca şöyle demiş. Gelemem evladım. Hocayla bizim yıllarca süren bir mücadelemiz var. Hoca bizi haksız, kendini haklı görürdü. Şimdi ben ona ne diyeyim? İttihat ve terakicileri yıllarca bize karşı müdafaa etti. Hadi diyelim ki o zaman kim olduklarını, iç yüzlerini anlayamadın. Hala mı anlamadın? Sonra o kadar tahribat yapıldı. O kadar şey değişti. Ama sen hala şer'iye vekaletinin maaşını neden alıyorsun mu diyeyim. Onunla ne konuşayım evladım? Amcam merhum bir gün sofrada celallenerek şöyle söylemişti. Ağzı kimseler ağızlarında sakız gibi çiğnerler. Allah gafurur rahimdir. Her günahı affetmeye kadirdir. Nedir bu sopulardan çektiğimiz? Allah'ın namütenahi rahmetini sınırlamak kimin haddine canım derler. Firavun da Musa aleyhisselama ya Musa senin Rabbin gafurdur, rahimdir. Beni affetse şanına noksan mı gelir? Affetsin beni demiş. Peki Musa aleyhisselam ne yapmış? Durumu Cenab-ı Hakk'a arz eyleyince şu hitaba mazhar olur. Ya Musa, hadi onu affedeyim. Fakat azdırdıklarına ne yapayım? Bu olayı neden anlattınız? Şimdi bakıyorum da dün, belki niyetleri iyidir, işin nereye varacağını kestiremiyorlar. Hatalarını anlayınca düzeltirler diye mazur görülüp, müsamaha ile bazı kimselere bakılıyordu. Ama bugün bütün maskeler düştü. Her şey apaçık ortada. İşin iç yüzünü daha baştan anlayanlar olmuş ama. Evet. Bedü zaman gibi zatlar vazife kabul etmediler. Alet olmak istemediler. Şimdi sen böyle yapma. Milleti uyandırmaya çalışma. Yapanları ayıpla. Tenkide, suçla. Bir de kalkıp mazlum insanlara vatanda yatacak yer bulamadılar diye dil uzat. İşte bu olmaz. Olamaz. Buna tahammül edemiyorum. O dönemde bazı hocalar her fırsatı değerlendirip hak ve hakikate hizmet için çırpınırken, bazı hocalar evinden çıkmıyor, suya sabuna dokunmuyorlardı. <gülüyor> suya sabuna dokunmayan temizlenemez ki. Taziklerin, takiplerin, davaların ve tefkiflerin arttığı, ezanın zorla Türkçe okutulduğu, namazda bile Kur'an'ın Türkçe okutulması için hazırlıkların yapıldığı dönem... Hakikaten çok sıkıntılı, üzüntülü, buhranlı günlerdi. Bir gün amcam babamla konuşuyordu. Yahu İbrahim Efendi, camilerimiz elimizden alındı. İbadethanelerimiz ot deposu, asker kışlası oldu. Meyhaneciler serbest, kumarhaneciler serbest, bütün kötüler, günahkarlar serbest. Bütün günah yerleri açık. Ama iyilik yasak. Hürriyetimizi kazandık diyorlar. Allah aşkına. Sadece günah işleme hürriyeti mi hürriyet oluyor. Müslümanlara bu zulüm, bu işkence, kimi memnun etmek, kimi razı etmek için yapılıyor. Neden? Neden? Fakat dikkat edersen halk bu insanları ayırıyor. Onlara pek teveccüh etmiyor. Sadece hem katlanıyor o kadar. Hadimli Vehbi Hoca'nın kumaşçı oğlu Feyzi Çelik... ...Halk Partisi'nin il başkanıydı. İsmet İnönü Konya'ya geldiği zaman onun evinde kalırdı. Bir defasında İnönü halka yapacağı konuşmaya hazırlanırken... ...Feyzi Çelik, paşam... ''Konyalıları bir kelimeyle kazanabilirsiniz.'' demiş. İnönü de ''Nedir o kelime Feyzi Bey?'' diye sorunca, ''Paşam, Konyalıya Allah deyin yeter.'' demiş. Konuşma olmuş, bitmiş. Feyzi Çelik fakat paşam, ''Allah demediniz.'' diye sitem etmek istemiş ama İnönü, e, ''Dedim ya Feyzi Bey.'' En sonunda Allah'a ısmarladık dedim ya diye cevap vermiş. <gülüyor> Demiş işte canım. Daha ne istiyorsunuz? Feyzi Bey namazını kılardı. Amcam ve arkadaşları Konya'ya İmam Hatip Okulu yaptırmak için tüccarları dolaşırken Feyzi Çeliği ziyaret etmişler. Destek olmuş mu? Nedendir bilmiyorum. Dini hizmetleri pek desteklemezlerdi. O sırada amcamın yanındaki heyetten biri diyor ki... Eğer amcanız büyük bir ruha, büyük bir hizmet ve dava aşkına sahip olmasaydı... ...bizim yardım toplama işimiz daha birinci günde biterdi. Yılmazdı, ümidini kaybetmezdi. Fevzi Bey'den bir şey koparamamıştık. Hatta bize dilenci bile demişti. Feyetten bazıları neredeyse bu işten vazgeçeceklerdi. Bir başka mağazaya girdik ve amcanız başladı. Namazı niçin kılıyoruz? Allah emri diye. Oruç, haç, zekat hepsini öyle değil mi? Bugün üzerimizde bir din borcu daha var. Biz millet olarak son dönemde ilim talebesi yetiştiremedik. Talebe demek, din kalesini müdafaa edecek askerler demek. Cihadların en büyüğü, en mukaddesi, en urvisi bugün talebe yetiştirmektir. Ben bu kanaatteyim. Bu yola çıktık. Dönmeyeceğiz. Yüzümüze tükürseler yine dönmeyeceğiz. İmam Hatip mektepleri yapacağız. Sizlerin, bizlerin yardımıyla olacak bu iş. Gönlünden ne koparsa onu istiyoruz. O mağaza sahibi iyi bir meblağ verdi. Vermek de bir nasip meselesiydi. Dedem merhum amcamı ve babamı kendisi gibi yetiştirebilmişti. Ona göre irade zaaflara, dava aşkı diğer arzulara hakim olmalıydı. Esas prensip buydu. Babam da bizi aynı şekilde yetiştirmek isterdi. Tavsiyelerinden bir iş şuydu. Oğlum sakın ihtiyatlara, alışkanlıklara ezil olmayın. Hayatı geldiği gibi kabul eyleyin. Yoksa bir sıkıntıya düştüğünde daralır, telaşa kapılır, hicran duyarsınız. Dedeniz hayatta mihnet etmedi. Ne bulduysa onunla yetindi, ona şükretti. Elli küsur sene bir tek kuruş ücret almadan... ...kendi imkanlarıyla vazife yaptı. Yenik düşmedi. <Gülüyor> Efendimiz, alimler peygamberlerin varisleridir. Mirasçılarıdır buyuruyor. Sizin yetiştiğiniz dönemin alimleri... ...bu hadis-i şerifle ne kadar uyumluydular? Ben fakir... Dedemlerde bu hadiste tarif olunan hakiki alim şahsiyetini gördüm. Şunun hicranını çekmekteyim ki, senelerce bu zatların feyizleri içinde büyüdüğüm halde izlerinden yürüyüp de onlar gibi alim ve fazıl bir adam olamadım. Dedemi kaybettiğimde 14 yaşındaydım. Gene de şahsiyetimin temelinde dedemin nasihatleri etkili olmuştur tabii. Peki sünneti yaşamakta tavizsiz olabilmişler miydi? Dönem malum. Gayretliydiler, niyetliydiler. Sünnetten yüz çevirmediler. Dedem şöyle derdi. Peygamberi Zişan Efendimiz ümmetini birbirine bağlamak için yollarımıza güller seriyor. Bütün istenen Müslümanların birbirini sevmesi, kaynaşmasıdır. Bütün dava Müslüman cemiyetlerin sekizinci kat bir sema haline gelmesi. Günahsız cemiyet Allah'ın razı olduğu bir insan cemiyeti bir ahlak ve fazilet cemiyeti olmasıdır. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamı yayın buyuruyor. Aranızda selamı yayın. Selam sizi birbirinize sevdirir. Hocam selam hep veririz hep severiz. Selamdan maksat Selamın manası nedir? Selamdan maksat... ...hayat ve cemiyeti emniyet içine almaktır. Selam veren kişi şunu demiş olur. Kardeşim emin ol... ...benden sana zarar gelmez. İşte selamın manası budur. Dedem herkese selam verirdi. Vefat ettiği zaman Konya'da şöyle dediler... ...Konya garip kaldı. Mahallemiz garip kaldı. Sokaklarımız garip kaldı. Sokaklarımız ağlıyor. Hacı Veys Efendi gitti... ...sokakta selam bitti sanki. Babanız ve amcanız... ...aynı geleneği sürdürmedi mi? E, dedemden sonra bu hal... ...amcama geçti. Mesela dedemin gönül alma... ...yuva yapma... ...kırgınları dargınları barıştırma usulleri vardı. Fatma halamızın kocası... ...nazlı bir enişteydi. Çabuk gücenen bir insandı yani. Böyle zamanlarda... ...ninem dedeme derdi ki... 18. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon...